...yakırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, Haruçtan Sanat Programı'na hoş geldiniz. Ben Çelenk, gezegenin farklı köşelerinden size sıcağı sıcağına kültür sanat haberleri getiriyorum. Bugün Basel'den bir konuğum var, Selen Sarıoğlu... Çünkü e, dünyanın en büyük, en geniş ölçekli sanat fuarı olarak kabul gören Art Basel yani Basel sanat fuarını e, masaya yatırıyor olacağız birlikte. Bu yıl resmi olarak 16-19 Haziran tarihleri arasında düzenlendi ama geçtiğimiz hafta pazartesiden itibaren bütün haftaya ...hem sanat fuarı hem de sanat fuarının etrafında... ...Bazel kentindeki pek çok performans, etkinlik, sergi... ...bütün sanat kurumlarının ağırladıkları özel performanslar... ...resepsiyonlar, açılışlar, partiler... E, ardı arkası kesilmedi... ...ve e, dün akşam itibariyle etkinlikler ve fuar sona erdi... ...biz de Selen Sarıoğlu'nu sıcağı sıcağına... E, ...açık radyo stüdyolarına davet ettik... ...canlı yayında sizlerleyiz... ...Selen Sarıoğlu Art Bazel'in Türkiye temsilcisi... Pırıl pırıl bir isim aynı zamanda bir koleksiyoner yani hem Art Basel'e gidecek galerilerin, koleksiyonerlerin, kurum yöneticilerinin onlarla Art Basel arasındaki ilişkileri düzenliyor. Hem de aynı zamanda kendi koleksiyonunu da geliştiriyor. Bu alanda da bir vizyonu var. Art Basel 1970'ten beri düzenlenen çok köklü bir sanat fuarı öyle yeni bir fuar değil. Artık o kadar kurumsallaşmış ki sadece Basel'de değil. Yani sadece İsviçre'de değil aynı adla yani Art Basel markasını koruyarak aynı zamanda yılın farklı dönemlerinde Hong Kong'da ve Miami'de de. Yani dünyanın doğusunda, batısında ve tam Avrupa'nın göbeğinde üç farklı kentte yıl boyunca e, yayılan bir fuar. Fuar dediğimiz zaman tabii ki aklımıza ticari bir sanat etkinliği geliyor. E, hem modern hem çağdar sanata yer veren bir sanat e, organizasyonu söz konusu. Yani 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl yani günümüz sanatını da... Içeriyor. Ve en önemli yanı da ticari bir sanat etkinliği olmakla beraber aynı zamanda oldukça e, kabul gören, oldukça kaliteli küratöryel bir perspektifin de e, fuarın düzenlenmesine hakim oluşu. Dolayısıyla sanki kâr amacı gütmeyen bir sanat etkinliğiymiş, bir bienalmiş, bir müzeymiş cesine e, davranıyor ve o tarz sergiler, projeler de düzenliyor. Bunların en iyi örneklerinden biri Kitlesel fonlama dediğimiz bu crowd funding diye İngilizce'de kullanılan e, bir kitlesel fonlama projesi dahi geliştirdiler ki daha yeni, kar amacı gütmeyen sanat girişimlerinin projelerini desteklemek adına hani ticari bir sanat forundan aslında çok da beklenmeyecek bir şey bu. Ee, konuyu çok da uzatmadan şöyle kısacık e, toparlamış olayım ama asıl yanında Sarıoğlu var Art Basel'in Türkiye temsilcisi. Selene sorarak başlamak istiyorum ben. Ee, Selen hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Ee, Art Basel nedir? Bize biraz daha çerçevesini sen detaylandırabilir misin? Tarihçesi, geçtiğimiz yıllarda da takip ettiğini biliyorum Art Basel'i. Bu yıl e, fuara hangi ülkeler katıldı? Kaç galeri vardı? En büyük fuar diye mesela ben bir isim verdim. Bunu belki söylemek kolay ama bunu Tabii. tek söyleyen ben değilim. Ama nasıl bir ölçekten bahsediyoruz? Farklı bölümlerde organize edildiğini biliyoruz. 8 farklı bölümde organize ediliyor. Nasıl bölümler var? Ve senin aslında Art Basel'deki görevin nedir? Bunları merak ediyorum öncelikle. Tabii. Aslında sen çok güzel bir giriş yaptın. Bir özet verdin. Ben biraz detaylandırayım. Lütfen. Dediğim gibi 1970 senesinde kuruldu Art Basel ve e, üç galerici tarafından kuruluyor bu Basel şehrinde. Ve amaçları biraz tabii ki satışa yönelik o zamanlar e, ama e, sanatı yaygınlaştırmak, farklı şehirlerin de katılımcılarıyla zenginleştirmek ve Basel'i bir sanat şehri haline getirmek. Bu şekilde kuruluyor ve bu sene 47. senesi. Art Basel'in Basel'deki fuarının senin bahsettiğin o Hong Kong çok çok yeni bir fuar son iki senedir var. Ondan önce bir noktada Miami de eklendi ama en eskisi Basel'deki ve en köklüsü ve en çok saygı duyanı diyeyim en iyi işlerin sergilendiği yer Basel. Çok doğru söylüyorsun çünkü özellikle koleksiyonerler ya da sanat pazarıyla, sanat piyasasıyla da ilgilenen isimler için Art Bazel olmazsa olmaz bir şey. Yani Bazel'de düzenlenen evet. sanat fuarı, Art Bazel sanat fuarı diyeyim mutlaka her yıl Haziran ayında düzenlenen bu fuar için bir haftalık bir periyotlarını hiç yapamıyorlarsa 3-4 günlerini evet. takvimlerine işaretlerler. Bütün iş gücü, diğer uğraşlarını örneğin iş adamlarıysa ama aynı zamanda koleksiyonerlerse toplantı tarihlerini bile buna organize buna göre organize ederek Aynen. mutlaka o çoğunlukla haziranın ortasına denk gelen döneme bu yıl 16-19 hazirandı. Evet. O dönemde dünyanın dört bir tarafından hem ünlüler, evet. Brad Pitt gibi evet. isimler, hem politik açıdan ünlü isimler kimler vardı bu sene sana, sana da soracağım. <gülüyor> dünyanın önemli politikacıları, iş adamları ama aynı zamanda da sanat ...çevreleri, sanat alanında profesyonel çalışan işte sanatçılar, küratörler, müze direktörleri... ...bütün bunların hem e, sanat trendlerini takip ettikleri hem de koleksiyonlarına yapıtlar kattıkları... ...yani satın alma yaptıkları ve oluşumdan bahsediyoruz. Bu yılki fuarın ölçeği neydi? E, bu sene e, 286 galeri katıldı. Evet, Sayı oldukça yüksek ve dediğin gibi pek çok ülkeden katılımcılar var... Ee, ne yazık ki Türkiye'den bir katılımcı Bazel'deki fuarımızda yok Hong Kong'da var bir iki geleri katılan Bazel'e de katılması tabii ki umudumuz Bu konuda ben de elimden geldiğince orada konuşabildiğim insanlarla konuşup e, bunun gelişimine destek olmaya çalışıyorum ve benim izlenimim çok yakın zamanda olacağı ile de ilgili görüşeceğiz. Çok sevdim yani art bazer evet. öyle bir platform ki isteyen galeri e, orada bir stand açmak için istediği parayı teklif etsin evet. onu kabul etmiyorlar. Girişte evet, de biraz konuştuk lazım, aynı. yani bu hakikaten bir arena. Ee, ...belli bir kalite... ...küratöryel olarak da belli bir kaliteyi evet. korumak istiyorlar... ...dünyanın en iyi galerilerini... ...sergilediklerini... E, ...ve hakikaten dünya sanatı için bir buluşma noktası... ...yaratmaya çalıştıkları iddiasındalar... ...dolayısıyla belli bir hacime sahip... ...ve belli bir kaliteyi tutturmuş... ...sürekli arz eden galerileri... ...davet ediyorlar... ...senin yaptığın tabii orada lobi... ...çalışmaları evet, çok aynen. kıymetli hakikaten... Evet. ...ama galerilerimizin de biraz daha herhalde... E, ...çalışmalarını... Evet. ...kurumsallaştırmış olmaları... ...daha... ...prestijli, devam, süreklilik arz eden çalışmalarını... ...en azından orası tarafından tanınır hale getirmeleri evet. lazım. A, hakikaten öyle. Çünkü orada bulunmak her şeyden önce bir prestij. Ve e, senin de söylediğin gibi bir platform... E, ...uluslararası sanata yayılmak için. Dolayısıyla bu da bizim sanatımızın ve sanatçımızın... ...çok ihtiyacı olan bir şey. E, zamanla ben bu konuda gelişme olacağını zannediyorum. Şu anki haliyle 286 galeri var. E, her kıtadan galeri de var. Dört bin sanatçının yaklaşık hmm. olarak farklı işleri var. Bunların arasında tabii Türklerin de olmasını çok isteriz. Ee, tabii şunu şunu da belirtelim. Ha. Bu yıl var mı e, bilmiyorum ama geçtiğimiz yıllarda tabii Türkiye'den pek çok önemli sanatçı yurt dışı galeriler tarafından da te ha, temsil edilmeleri söz Aynen. konusu oluyor. Olabiliyor. O şekilde galeride, galerilerde onları görme fırsatınız evet. var ama Türkiye'den resmi olarak Art Basel'e dahil olan bir galeri yok. E, ama Art Basel oranın ana fuarı bir de etrafında daha böyle uydu küçük evet, evet. E, yeni yeni gelişmekte olan galerileri aslında onlar da önemli galeriler tabii bu arada ki, da Art Basel ki. standartlarında. ...yeni Tabii. gelişmekte olan galeriler diyelim... ...onlara yer veren liste gibi örneğin... ...başka... Volta yan, var... Volta gibi... Volta'da mesela bu sene Zilberman Galeri Heh. vardı... E, i̇steyenler orada görebiliyordu ve bunlar hakikaten senin dediğin gibi aslında Art Basel etrafında olup e, çok desteklenen ve beğenilen diğer fuarlar. Yani onlarda olmak da bir başarı ve bir görünürlük sağlıyor hakikaten. Art Basel'e adaylar onlar değil mi? Evet. E, o bir geçmiş oluşturmakta <gülüyor> etken senin dediğin gibi bir süreklilik aranıyor bu galerilerde. Dolayısıyla oralara katılmış olmak bile kendi başında bir artı. E, o yüzden onların olması güzel yani şimdi zil ferman var e, ama... ...diğer fuarlara katılan çok galerimlerimiz var. Tabii Frize katılanlar var. Mesela Rampa katılıyor. Bunlar hepsi güzel şeyler. Bakalım zamanla inşallah Art Bazel'de de göreceğiz onları. Peki, geçtiğimiz yıllardan hatırlıyorum... yani ...bizden bir galeri resmi olarak orada program kapsamında... ...bir standta işler sergilemiyor. Hı hı. Olsa da aslında Türkiye'den pek çok katılımcı oraya gidiyor. Koleksiyonerler, evet. sanat hamileri, sanat kurumu temsilcileri... ...sanat alanında çalışan isimler evet. ya da sadece sanat severler. Ee, oraya gidiyorlar. Kimler vardı Türkiye'den ya da yurt dışından? Çünkü evet. biraz önce söyledim dünya çapında büyük Hollywood yıldızlarından evet. tut. Evet, evet. Dünya politikasına yönlenen isimlere kadar herkes aslında Bazel'de o dönemde boy gösteriyor. Evet. Ee, kimler vardı ve de Türkiye'ye özel bir etkinlik düzenlendi mi yine de? Evet. Um, kimler vardı bu sefer enteresan olarak? Kofi Annan vardı. <gülüyor> en büyük isimlerden. Onun sebebi de pazartesi gecesi Birleşmiş Milletler'in bir e, AIDS'e e, fon toplamak amaçlı bir yemeği oldu. O vesileyle gelmişti ve e, bayağı da dolaştı fuarı ve fuarın yan etkinliklerini. Onun dışında e, genelde dediğin gibi e, şey, Leonard DiCaprio kapıda mesela bu sene o yoktu. Ama <gülüyor> Ken Reeves vardı, e, Andy Brody vardı oyunculardan, e, Hollywood'taki katılanlardan... Bunun dışında yani bir sürü isim vardı şimdi tabii hepsini saymak olmaz ama onun dışında tabii sanat dünyasından neredeyse herkesin katıldığı bir olay. Sanat dünyasının önünde gelen isimleri vardı koleksiyonerler olarak vardı. Zaten Art Bazel'in danışma kurulu var bu işte top 50'de olan koleksiyonerlerin çoğu bu danışma kurulunun içinde ki onlar her sene gelmeye çalışıyorlar. Um, ...Keni Zahter diye çok ünlü bir kritik var belki <gülüyor> biliyorsundur. O bu sene bir yazı yazdı ve e, Art Basel e, sanat dünyasının hac, hacı dedi. Herkes gelmek istiyor veya gelmeye şaşırdı diye. Öyle bir e, komik benzetme de yaptı. Çok e, ses getirdi. Türklerden kimler vardı diye bahsetmek <gülüyor> gerekirse de. Tabii ki müzelerimizden temsilciler oluyor. Özellikle İstanbul Modern'den her zaman için. E, Levent Çılıkoğlu <gülüyor> geliyor. Onun dışında... E, Füsun Ezacıbaşı sahayı e, kurucusu biliyorsun. <gülüyor> o katılıyor ve bizim e, Art Bazel'in e, danışma kurulunda yer alıyor zaten <gülüyor> kendisi. E, Oya Hanımlar katılıyorlar Oya Ezacıbaşı. Onun dışında koleksiyonerlerimizden Emin Hita'yı oradaydı. E, Nizih Barut, Tansa Mermerci e, gibi isimler vardı. E, yine koleksiyonerimiz ama aynı zamanda aktif olarak katılımda bulunmuş olan biri de Harucumbüş Yandı. O senin bahsettiğin yan etkinlikler oluyor demiştin. Hı hı. Onlardan biri de e, Talks diye geçiyor Art Basel Talks yani konuşma programları. E, Harajömi Şiyon bunlardan e, birinde konuşmacıydı da pazar günü yer alan bir, bir konuşmada Basim Magdi e, Mısırlı sanatçı ile beraber konuşmada yer aldı. Dolayısıyla e, o da bulunmuştu e, ve pek çok diğer isim vardı. Ne keyifliydi yani güzel. Ne güzel. Işte. Onlar, onlar eminim yani daha doğrusu umarım ki çeşitli sanat yapıtları <gülüyor> da Vaser fuarından almışlardır. Son Aldılar, ben bir de, bir de bu sene fuara katılamadım ama en azından önemli sanat ıı, dergilerinden sanatında yayıncılık yapan yerlerden ve de aslında ana gazete, ana akım gazetelere dayı çıkıyandı yani Guardian gibi, New York Times gibi gazetelerde evet. bile bunların ıı, izlenimleri. ...değerlendirmeleri Hı -hı. yer alıyor. Mesela New York Times şöyle bir değerlendirme yapmış... ...iki gün önce çıkan e, geniş kapsamlı araştırmasına demiş ki... ...geçtiğimiz yıllara göre Buzer çok daha konservatifti, ...daha tutucu satın alma açısından Hı -hı. bahsediyor. E, genelde genç sanatçılara çok fazla bu sefer rağbet olmadı. Geçtiğimiz yıllarda Hı -hı. vardı çünkü bu. E, onun yerine belli bir kariyer oturtmuş... onda devam eden sanatçılara e, daha çok... Tercih hı hı. sebebi olarak bakıldı. Bunun sebebi olarak da ekonomik olarak zaten bir e, dengesizlik evet. ya da en azından insanların ekonomik gidişata dair kaygılarını sebep gösterdi. Senin bu konuda bir izlenimin oldu mu? Evet yani ben e, tabii ki bizde tam olarak data point olarak yok. Hani hı hı. bu e, hakikaten de alın... Alım daha çok moderne yönelikti çağdaştansa diye diyemeyecek olsam da şu konuda doğru olabileceğini düşünüyorum. Bu genel bir trend aslında. Biraz daha sonuçta senin de diyeyim, kendini kanıtlamış sanatçıların fiyatları yüksek olsa da daha güvenilir yatırım aracı olarak da görülüyorlar. Ve ekonominin e, biraz daha zora düştüğü ve yatırımların daha güvenceli şekilde yapılmaya çalıştığı bir dönemde çok da yanlış bir tespit olduğunu düşünmüyorum. Bence doğruluk payı kesinlikle vardır. ...diye düşünüyorum. Evet. Peki şey art bazen sonuçta... ...hani yanında ticari olmayan pek çok hakikaten... ...kaliteli sanat etkinliği... ...sergisi evet. vesairesi olmakla birlikte... ...asıl varlık Hı -hı. sebebi... ...ticari bir sanat forları. Tabii yani, yani sanat evet. piyasasının... ...en önemli arenalarından, işte Hı -hı. hacından <gülüyor> hac noktalarından biri... ...diyelim. Bu sene... ...yine bu sefer The Guardian'da okuduğum kadarıyla... ...3.4 milyar dolarlık... ...bir satış... Hacmi gerçekleşmiş evet. ee, ve de sen zaten gündem'e getirdin 33 ülkeden 286 sanat galerisi hı hı. Ee, katılmış. Ee, Paul McCartney'nin 1994 yapımı Tomato Head diye evet. bir işi 4.75 milyon dolara satılmış. <gülüyor> en yüksek satış evet. bu olduğu için söylüyorum. Biraz da dinleyicilerimiz Açık Radyo ve hariçten sanat programı dinleyicilerinin nasıl bir piyasadan bahsettiğimizi anlasın. Hakikaten büyük ölçekli evet, evet. işlerden bahsediyoruz. O bahsettiğin iş Hı -hı. aslında senin az önce söylediğin kâr bölüme biraz dokunuyor. Hı -hı. O Yani şöyle Unlimited diye bir bölüm var. Hı hı. Biraz ondan bahsedeyim. Lütfen. Unlimited isminden anlaşılabileceği gibi limit konulmamış e, demek. E, ama bununla kastedilen e, boyut olarak e, büyük ölçekli eserlerin yer aldığı bir bölüm. E, bu neden e, fuar alanından farklı? Çünkü onlar senin dediğin gibi aslında satılabiliyorlar. E, genelde satılır oluyorlar. Ama bunların daha e, kürasyonu farklı şekilde. Yani orada bir sergi. Amacı güdülüyor ve biraz e, buraya seçilen sanatçıların kendini gösterme, farklı bir şeyler yapma, bir odayı e, bambaşkalaştırıp bir sanat eserine çevirme gibi e, denemelerine sahne oluyor. O açıdan da mesela bu e, bir müzenin ortaya koyacağı gibi bir sergi ortaya koymak anlamına geliyor her seferinde Art Bazel için. Ama yine de sanatçıları tabii onları temsil eden galeriler bu yepyeni ve ...devasa diyebileceğim, anıtsal diyebileceğim... Evet. ...yapıtlarının prodüksiyonu, sergilenmesi, nakliyesi falan üstleniyorlar. Tabii ki. Evet. Bu işler satılabilir Aynen, oluyor. O, en büyük evet. meblağda satılan işler de genelde bunlardan biri oluyor. Çünkü Tabii. hakikaten devasa, çok gösterişli, görkemli ve anıtsal işlerden evet. bahsediyoruz. Ama dediğin çok doğru. Her seferinde bir küratörü oluyor. Evet. Bu sefer Hirschhorn e, Müzesi'nin... Ha evet. Küratörü küratörü evet Evet evet küratörü aynı zamanda zaten onların da büyük bir heykel bahçesi olduğu için muhtars anıtsal, büyük ölçekli heykel Doğru, ve enstalasyonlara çok aşina bir evet. küratörden bahsediyoruz. Onun e, seçkisiyle yapılan evet. bir bölüm bu. E, benim de her zaman en çok ilgimi çeken bölümlerden biridir işin daha <gülüyor> az ticari kısmı ile ilgilendiğim için evet. bir odur, ikincisi de parkur. Evet parkur da parkur, çok. Parkur bölümünü çok severim. O nasıldı bu sene? Nedir parkur evet. öncelikle belki ondan bahset dersin. Parkur da e, şehrin farklı noktalarına e, konumlanmış yerleştirmelerden oluşuyor. Bu da senin az önce dediğin gibi şehre başka bir sanatsal etkinlik katmak, para e, ve kar amacı gütmeyen e, sanat çevresine yönelik bir şeyler kazandırmak amacıyla e, yapılan. Etkinliklerden biri Bir harita oluşturuluyor Ve şehrin biraz bizim en son Biyanelimize benziyor aslında bu açıdan Haritayı elinize alıp Şehirde binaların içine girip çıkıp Sokaklara da dalıp çıkıp Farklı sanatçıların Yine tabii ki çok iyi sanatçıların Yerleştirmelerini E, ...izleme şansınız oluyor. Performanslar da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Evet. O da çok eğlenceli Ay, oluyor. Evet. Adeta bir festival havası. Mekanlarda evet. mekana özgü yapılmış. site specific evet. dediğimiz İngilizce'de. Evet. Öyle mekana müdahaleler, yerleştirmeler Hı -hı. vesaire oluyor. Yine bir küratöryal seçkiden bahsediyoruz elbette. Evet. Ve de e, en çok enteresi eden de... ...böyle bir kukla gösterisinden, evet. e, grafiti... ...yapımına akla, akla gelebilecek her tür... ...belki bazen ses, müzik performanslarına evet. kadar... ...pek çok performans gösteri, gösterim de... ...özellikle akşam saatlerinde kenti hareketlendiriyor. Parkur adı üstünde işte öyle bir... ...gezi evet. rotası çıkartmış oluyor. Evet. Selen çok teşekkür ederim. Küçük bir müzik arası... Ee, ...verelim. Tamam. Harçtan Sanat Programı'nda Bazel'den e, Selen Sarıoğlu yeni döndü... ...ve bize dünyanın en büyük sanat fuarı olan 47. Art Basel Fuarından bahsediyor. Bugünkü parçamızı da onun müzik zevkinden e, seçmek istedik. Selen ne dinleyeceğiz? Uh, clap your hands. evet. <gülüyor>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 Feel that love as you twist and dance. Make the most of this chance. Ooh, and stomp your feet. Feel the thump of the ground underneath. Still the heart of the sound and the beat. Feel the love and romance.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 İçten Sanat programındayız. Çelenk ben. Bugün Bazel'den. Dünyanın en büyük sanat fuarı olarak kabul gören Art Basel'den bir konukla birlikteyim. Selen Sarıoğlu, Art Basel'in Türkiye temsilcisi. Fuarın içeriğinden ve ölçeğinden bahsettik. Şimdi artık biraz daha içine girelim sanki fuarı geziyormuşuz gibi. Geçtiğimiz hafta boyunca dünyanın dört bir tarafından sanat severler Bazel'deydi. Ve dün akşam itibariyle fuar kapandı. Artık son rakamlara, sonuçlara vesaire odaklandı herkes ama sanatsal olarak bizde neler geriye bıraktı önemli. Az önce konuştuk en önemli bölümlerinden biri unlimited dedik yani sınırsız burada sınırsız derken özellikle de ölçekteki sınırsızlıktan bahsediliyor yani çok büyük ölçekli heykeller enstelasyonlar mekana müdahaleler vesaire söz konusu dolayısıyla da çok büyük ölçekli yapıtlardan bahsediyoruz Yani büyük evet. prodüksiyon gerektiren yapıtlardan daha doğrusu bahsediyoruz. Bunların satış bedelleri de çok yüksek oluyor. Nitekim buradaki işlerden biri bu fuarın en pahalı yapıtı olarak 4.75 milyon doları Amerikalı bir koleksiyonere satıldı. Ee, sen bu bölüm özellikle ilgini çektiğini söylediğin Selin. Neler revurgulamak istersin, ee, neler söylemek istersin Selin'e? Evet mesela katılan diğer sanatçılardan biraz bahsedeyim çünkü hepsi çok bilinen isimler bir de seçilme şekillerinden de bahsedeyim aslında az önce ondan konuşmamıştık buraya sen bahsettin biraz galeriler ön, ön ayak oluyor ve bunların prodüksiyonları planlaması başvurularının hepsini galeriler yapıyor sanatçıları temsil eden. Ee, ve Artmaz'a katılan galeriler e, bir sanatçı ve projeleriyle başvuruda bulunuyor. Küratör ve bir seçim kurulu burası, burada gösterilecek eserleri seçiyorlar. Ve ondan sonra senin az önce bahsettiğin o e, prodüksiyon bölümüne geçiş yapılıyor. Hangi sanatçılar vardı? E, Elmgünün Draxet vardı. Aha, önümüzdeki İstanbul Biyana'nın <gülüyor> evet. yani 2017 Eylül'de açacak İstanbul Biyana'nın küratörlüğünü üstlenen sanatçı ikilisi. İkilisi, evet. Ee, onların güzel bir işi vardı. Iwewe e, çoğunun bileceği isimlerden mülteciler biri. Mülteciler üzerine mi çalışmış yoksa yine? Çünkü bu çok tartışmalı bir konu. <gülüyor> Suriyeli mülteciler üzerine çok fazla sanat yapıtı yapıyor. Midilliye Doğru, de gitti evet. hatta. Biraz da etik olarak da sorunlu bulunan bir durum. Bu seferki iş yine mültecilerle ilgili miydi? Yani daha çok biraz şey de, dine de dayanır bir işi vardı. <gülüyor> bir tapınağı e, beyaza boyuyup koyu koca yani gerçek boyutta bir tapınak e, iskeletini, ayaklarına şeffaf e, toplarla havada uçar havası vererek öyle bir işi vardı bu sefer. <gülüyor> İlginç. Eee onunsa James Turrell vardı. O genelde iş eee şey ışık işleriyle bilinir. Yine öyle bir yerleştirmesi vardı bir odanın içerisine. O çok ses getirdi ve karanlık bir oda olduğu için bir sırayla içeri alındı herkes. Ee, genelde böyle işler oluyor. Onlar popüler oluyor tabii sonra önünde sıra olduğu <gülüyor> için. Ee, Frank Stella'nın büyük bir işi vardı. Ee, Kader Atiyan'ın e, büyük bir işi vardı. Elena Tüyni'nin. Bunlar son zamanların tabii ki popüler sanatçıları. Ee, bunun dışında benim favorime gelecek olursak da e, ve pek çok insanın aslında en çok resimlenen e, ölçmedim ama... ...instagramımda gördüğüm kadarıyla en çok fotoğraflanan... E, Unlimited eseri Hans Op de Obdebeck'in e, bu Belçikalı e, sanatçının bir eseriydi. E, Kolonik koleksiyoner evi adını verdiği bir oda e, yaratmıştı sanatçı. Oldukça ironik bütün koleksiyonellerin <gülüyor> buluştuğu Aynen. bir sanat fuarında bu ölçekte bir şey yapması. Evet. Koleksiyoner evinde neler görüyorduk? E, büyükçe yani iyi bir koleksiyonerin evi olduğu belli. Çünkü e, çok büyük ve güzel bir koleksiyon. Oda, içinde kütüphanesi, piyanosu... ...hatta küçük bir e, çeşmesiyle beraber... E, ...içine girip... E, ...sizi sarmalayan bir iş dolayısıyla... ...çünkü içinde yürüyebiliyorsunuz, oturabiliyorsunuz, kalkabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi büyük ölçekli iş ol, olduğu için... ...bir de içine girebildiğin için çok seni sarmalayan bir iş oldu. E, bu gri alç, alçıdan e, yapılmıştı her şey. Yani bu, bu, bu, piyanosundan... E, de, de, Kitaplara, yere kadar her yer gıpkırı olduğunu düşünün ve çok eşit yayılan bir ışıkla onun içine yürüdüğünde bir rüyada ilgisimizin havası var. Zaten sanatçının amacı da aslında zamanda durdurulmuş bir anda oraya giriyormuşsun hissi yaratmak. Evet, yarım kalmış sigaralar işte yere düşmüş kitaplar Böyle bir ortamda hani biraz e, içeriye girip e, Sanki birinin evini gözetliyormuş hissi yaratıyor Bu zaten biliyorsun sanatçıların bir amacı da Hisler uyandırmak Atmosfer yaratmak Atmosfer yaratmaktır bu Onu çok iyi başarıyordu ve görsel olarak da çok etkileyici ve güzel bir işti. O yüzden e, benim de favorilerim arasında. Ne güzel. Sen evet. bir koleksiyonersin de aynı zamanda Selen. Evet. E, bu konuda da çalışmalarım var. E, biz programda haricinden sanat programında konuklarımızı hafif muhabir olarak da değerlendiriyoruz <gülüyor> ve şimdi artık fuar bitti artık. Basel Sanat fuarı dün akşam itibariyle kapandı ama yaz boyunca Basel'e gidecekler için tam fuar döneminde bütün yaz devam edecek büyük ölçekli ...sergilerin açılışları yapıldı. Evet. Bir yandan da bu var. Yani Bazel'deki evet. hareketlilik sadece fuardan ve onun yanındaki uydu fuarlardan ibaret değildi. Yaz boyunca Bazel'e gidecek sanatseverler için neler tavsiye etmek istersin... ...sen de bir koleksiyoner ve Bazel'e sıklıkla giden bir isim olarak? Tabii ki her zaman için öncelikle Beyler Müzesi'ni çok tavsiye ediyorum. Yani orada bir sergi olsun olmasın Renzo Piano'nun dizaynını üstlendiği bu müze eski bir koleksiyonerin aslında evi müzeye çevrildi. Ernst Beyler'in müzesi çok güzel. Orada Kaller ve Fisherman White sergisi var. Bir de Kunst Müzesi yeni bir bina kazandı ve Sculpture on the Move diye bir ...heykel müze şey, sergisine ev sahipliği yapıyor. O yüzden bu ikisini kesinlikle tavsiye ederim. Tamam, Fondasyon, Fondasyon Beyler ve Kunstmüziği'nün evet. özellikle yeni binasında görmek adına evet. bu tavsiyeler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu haftalıkta hariçten sanat programının sonuna geldik. Selen Sarıoğlu konuğumuzdu. Art Basel Sanat Fuarı'ndan bahsettik. Umarım önümüzdeki yıl yine Haziran ayının ortasında yapılacak bu sanat fuarı için Selen'i tekrar ağırlama fırsatımız Olur. Memnun Önümüzdeki olur. hafta Harçtan Sanat programında görüşmek üzere. Selen çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere. Harçtan Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.